10. Özellik Zaruret halinde nefsi savunma İslam düşmanları Müslümanlara eziyet etmek istediklerinde Müslümanın da bu eziyetlere karşı koyma gücü varsa karşılık vermelerinde hiçbir sakınca yoktur. Özellikle de eziyetler vücuda yönelikse. Daha önce zikretmiş olduğumuz Mekke vadilerinde gizli olarak namaz kılındığı dönemde Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'in başından geçen şu olay, bu görüşümüzü desteklemektedir. Sa'd bin Ebi Vakkas'la Resulullah aleyhisselamın ashabından bir grup, Mekke vadilerinden birinde gizli olarak namazlarını kılarlarken, müşriklerden bir grup karşılarına çıkar, yaptıkları işi iyi görmeyerek söylenmeye ve kendilerini ayıplamaya başlarlar, sonra da kavga ederler. Saad bin Ebi Vakkas o gün müşriklerden birinin başına bir hayvan kemiğiyle vurarak başını yarar. Bu İslam'da akıtılan ilk kandır. Aynı şekilde Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'in Habeşistan'dan döndüğünde başından geçen olay görüşümüzü desteklemektedir. Osman İbni Maz'un Habeşistan'dan dönünce Velid İbni Muğire'nin teminatı altında Mekke'ye girmişti. Sonra onun teminatı altından çıkıp Allah'ın himayesi altına girdi. Bir gün Müslümanları yeren Lübeyt adlı şairin mısralarına cevap verince, müşrikler üzerine yürüdüler, yediği darbelerden, gözleri morarana kadar müşriklerle dövüştü. Hz. Ömer radıyallahu anh'in İslam'a girişinden sonra başından geçen olay da bu görüşümüzü desteklemektedir. Hz. Ömer radıyallahu anh, İslam'a girdikten sonra bir gün müşriklerle kavgaya tutuşmuş ve güneş tepelerine yükselene kadar kavgaya devam etmişlerdi. Bu durum bütün Müslümanlar için geçerli değildir. Bu gibi olayları ancak kavimleri içerisinde belli bir yeri olan güçlü Müslümanlar yapabilirler. Fakat güçsüz olan Müslümanlar bu tavrı takınamazlar. Bu özellikten anladığımız gibi İslami hareketin fertleri mücadele yönünden aynı seviyede bulunamazlar. İçlerindeki kişisel kuvvetine, aşiretine ve mevkiğine dayanarak daha etkin bir mücadele verebilecek kişiler olabilir. Bu kimseler, müşriklerin eziyetlerine daha çok tahammül edip, düşmanlarına mukabelede bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim, bu kişileri överek onların sıfatlarından bahsetmektedir. Onlar bir haksızlığa uğradıklarında üstün gelirler. Şura 39 Kafirlerin saldırılarına mukabelede bulunmak Müslümanların moralini yükseltmede olumlu bir rol oynar. Kuvveti takdir edip hoşlananların üzerinde büyük bir etkisi olur. Onları İslam davetçilerinin saflarına katılmaya teşvik eder. Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'in Velid İbni Muğiri'ye vermiş olduğu cevap kendisine olan derin güveni ortaya koymaktadır. Ey Eba Abdüşşems! Velid İbni Muğire'nin künyesidir. Ben senden daha kuvvetli ve daha izzetli olan birinin himayesi altındayım. Sağlam olan şu gözümün de diğer eşi gibi Allah yolunda nasibini almaya ihtiyacı vardır. Fakat hemen belirtmemiz gerekir ki bu savunmak kesinlikle saldırı ve kışkırtmaya dönüşmemelidir. Bu merhalede Müslümanın yapmış olduğu sınırlı savunma her toplumda normal bir insanın kendisine karşı yapılan saldırılara karşı kullanmış olduğu en tabii bir savunma hakkıdır. Bu savunma, Müslüman'ın kişisel inanç ve ibadet özgürlüğünü garanti altına alabilmesi için gereklidir. Müslüman kişinin bu hakkına karşı saldırıda bulunanlara aynı şekilde mukabele edilecektir.